Tolstoy, baskın, seslendiren, akın altan, bir gönüllünün öyküsü. 1. 12 Temmuz günü Yüzbaşı Lopov, Kafkasya'ya geldiğimden beri üzerinde hiç görmediğim bir kılıkla apolet takmış, kılıç kuşanmış olarak evimin alçacık kapısından içeri girdi. ''Albayın yanından geliyorum.'' dedi soran bakışlarıma karşılık olarak. ''Bizim tabur yarın yola çıkıyor.'' ''Nereye?'' ''İkse. Birlikler orada toplanacakmış. Oradan da herhalde operasyon için bir başka yere gidilecektir.'' ''Olabilir. Nereye acaba? Ne dersiniz?'' ''Ne diyeceğim. Bildiğim her şeyi söyledim size. Dün gece dört nala bir ulak geldi generalden. Taburun yanına iki günlük erzak alıp hemen yola çıkması emrediliyordu. Nereye, niçin, çok mu sürecek? Kim soracak bu soruları? Gideceksin diye emredilmiş. Gideceksin o kadar.'' ''Erzak iki günlük alınıyorsa demek ki birlikleri çok tutmayacaklar orada. Onun hiç önemi yok.'' ''Nasıl olur?'' ''Şaşırmıştım. Bal gibi olur. Dargi seferine de bir haftalık erzak alıp çıkmıştık. Bir aydan fazla kaldık.'' Bir süre sustuktan sonra ''Peki ben de gelsem olur mu sizinle?'' diye sordum. ''Olmasına olur da gelmenizi salık vermem. Ne diye tehlikeye atacaksınız ki kendinizi?'' Başlayın ama size katılmadığımı söylemek zorundayım. Koca bir aydır bir şeyler olsun, bir şeyleri görme fırsatı doğsun diye bekleyip duruyorum şurada. Siz tutmuş en sonunda gerçekleşen böyle bir fırsatı kaçırmamı istiyorsunuz. Rica ederim, buyurun gelin. Ama ben yine de burada kalmanız daha iyi olur diye düşünüyorum. Burada bizi beklerken avlanırdınız falan. Biz de Tanrı'nın izniyle her nereye gideceksek giderdik. Böylesi çok daha iyi olurdu. Öyle inandırıcıydı ki bunları söylerken acaba kalsam daha iyi olur diye düşündüm bir ara. Ama sonra kesin bir dille burada kalmayacağımı söyledim. Hem ne görmeyi umuyorsunuz ki oralarda? Dedi yüzbaşı hala aklını çalmaya çalışarak. Savaşların nasıl olduğunu mu öğrenmek istiyorsunuz? Mihailovski-Danilevski savaşı'nı okuyun. Güzel kitaptır. Her şeyi ayrıntılarıyla ele almıştır. Kol orduların savaşın gelişmeleri. ''Bu dedikleriniz hiç ilgimi çekmiyor benim.'' dedim. ''Nedir peki sizin ilginizi çeken?'' ''Siz sanırım insanların nasıl öldüklerini görmek istiyorsunuz.'' ''32 yılında burada bir sivil vardı, İspanyoldu galiba. İki operasyona katıldı burada. Mavi bir harmaniyesi vardı. Böyle bir yiğidi vurup devirdiler. İşte böyle iki gözüm. Buralar bildiğiniz gibi değildir. Her şey olabilir.'' Yüzbaşının benim niyetimi bu kadar kötü bir örnekle açıklamasından rahatsız olmuştum. Yine de bir şey söylemedim. Onun yerine, ''Nasıl, cesur biri miydi bari?'' diye sordum. Orasını Tanrı bilir. Her zaman en öndeydi. Nerede çatışma şiddetlense oradaydı. ''O zaman cesurmuş?'' dedim. Her işe burnunu sokana, aranıp sorulmadığı yerde kendini gösterene cesur denmez ki. ''Peki kime denir sizce cesur diye?'' Yüzbaşı böyle bir soruyla ilk kez karşılaşıyormuş gibi, cesur, cesur diye birkaç kez yineledi. Sonra, gerektiği gibi davranana cesur derler. Platon'un cesaret tanımı aklıma geldi. Cesaret, korkulacak şeyden korkma, korkulmayacak şeyden korkmama bilgisidir. Ve yüzbaşının tanımı çok genel, biraz da belirsiz olmasına karşın her iki tanımında ana fikrinin birbirinden çok da farklı olmadığını hatta yüzbaşının tanımının, Grek filozofun tanımından daha doğru olduğunu, çünkü Platon'un tanımına benzer biçimde kurgulanacak olursa, yüzbaşının tanımının, cesur korkulmayacak şeyden değil, yalnızca korkulacak şeyden korkandır, biçimini alacağını düşündüm. Düşüncemi yüzbaşıya açıklama isteğiyle, ''Evet'' dedim, ''sanırım her tehlike karşısında bir seçim söz konusudur. Seçimini, örneğin görev duygusunun etkisiyle yapan kişi cesurdur.'' Ama seçimini bayağı bir duygunun etkisiyle yapan kişi korkaktır. Çünkü ün kazanmak, merak ya da açgözlülük gibi nedenlerle hayatını tehlikeye atan kişiye cesur diyemeyiz. Ve bunun tersi olarak, seçimini aile görev ve sorumluluğu gibi saygı duyulacak duyguların etkisiyle ya da yalnızca inançlarının gereği olarak yapan kişiye de korkak diyemeyiz. Ben konuşurken yüzbaşı tuhaf bir ifadeyle bakıyordu bana. ''Doğrusu ne diyeceğimi bilemiyorum.'' dedi piposunu doldururken. ''Bir Junkir'imiz var taburda. Felsefe yapmayı sever. Siz onunla konuşun. Şiir de yazıyor.'' Yüzbaşıyla burada. Kafkasya'da tanışmıştım. Ama kendisini daha Rusya'dan biliyordum. Annesi Maria Ivanovna Hılapova'nın sahibi olduğu ufak çiftlik benim çiftliğimden iki vers ötedeydi. Kafkasya'ya hareket etmeden önce kendisine uğramıştım. Yaşlı kadın Kafkasya'ya gidecek olmama çok sevinmişti. Çünkü paşenkasını görecek, Saçları ağarmış, yaşını başına almış yüzbaşıdan paşenka diye söz ediyordu. Ona canlı bir mektup gibi annesinin nasıl yaşadığını anlatacak ve oğlu için hazırladığı paketi götürecektim. Ünlü börekleri ve tütsülenmiş tavuk eti dilimleriyle karnımı tıka basa doyuran Maria Ivanovna, yatak odasına gidip üzerine saten bir kurdele tutturulmuş, siyah renkli büyükçe bir nazarlık getirdi. İşte kurtarıcı Meryem anamız, dedi. Haç çıkarıp öptüğü tasviri bana uzattı. ''Bunu lütfen kendisine verin.'' Kapkasya'ya gittiğinden beri dualar ettim, adaklar adadım. Dedim ki, ''Eğer oğulcuğum ölmez sağ kalırsa, onun için Tanrı'nın anasının tasvirini yaptıracağım.'' 18 yıldır koruyucu anamızla azizler esirgediler kendisini. Nice cenklere girdi ama bir kez olsun yaralanmadı. Kendisinin yanında Mihaylo diye biri vardır. Onun anlattıklarını dinleyince tüylerim diken diken oldu. Hakkında tüm bildiklerimi hep başkalarından öğrendim. Evlatcığım benim. Kendisi hiçbir şey anlatmaz bana. Oralarda başına gelenler hakkında. Beni korkutmaktan çekinir. Kafkasya'ya gittiğimde öğrendiğime göre dört kez, hem de bayağı ağır bir şekilde yaralanmış yüzbaşı. Ben de bunu kendisinden değil, başkalarından duydum. Ve hiç kuşkusuz ne bu yaralanmalar, ne de yer aldığı çarpışmalar üzerine annesine tek kelime bir şey yazmış. Bu kutsal tasviri üzerinde taşısın diye sürdürdü yaşlı kadın. Kutsadım ben onu. Mübarek koruyucu anamız kendisini esirgiyip koruyacaktır. Özellikle de savaşlarda, çarpışmalarda üzerinde taşısın bunu. Annen aynen böyle söyledi deyin. İsteğidir bu onun senden deyin. İsteğini yerine getireceğime söz verdim. Paşenka'mı seveceğinize eminim. Harika bir insandır. İnanır mısınız? Hiç sektirmeden her yıl para yollar bana. Kızım anmışkaya da hep yardım eder ve bunların hepsini tek bir aylıkla yapar. Sözlerini gözyaşları içinde şöyle tamamladı. Bana böyle bir evlat verdiği için Tanrı'ya şükürler olsun. Sık yazar mı size? diye sordum. Ne gezer? Pek seyrek yazar. Yılda bir kez. Onu da para yolladığında ve yalnızca birkaç sözcük. Anneciğim diye yazmıştı bir kez. Eğer ben size yazmazsam bilin ki iyiyim demektir. Tanrı korusun bana bir şey olacak olsa o zaman benden değil başkalarından alırsın mektubu. Yüzbaşıya annesinin armağanını verdiğimde, benim evimde olmuştu bu, bir kağıt istedi. Armağanını özenle sardı. Annesinin nasıl yaşadığı üzerine ayrıntılı şeyler anlattım kendisine. Yüzbaşı hiç sözümü kesmeden dinledi. Sözlerimi bitirdiğimde dip köşeye çekildi. Uzun uzun piposunu doldurdu. Neden sonra boğuk bir sesle, ''Evet, çok iyi bir kadındır.'' dedi. ''Bakalım Tanrı bir kez daha görüşmemize izin verecek mi?'' Bu yalın sözler sevgiyle, hüzünle doluydu. ''Neden bunca zamandır hep buradasınız?'' diye sordum. ''Öyle gerekiyor.'' ''Çift maaş bizim gibi yoksullar için önemli.'' Tutumluydu yüzbaşı, kumar oynamaz, İçki alemlerinde pek sık görünmez ve ucuz tütün içerdi. Nedendir bilinmez, Samburatalik tütün diye adlandırırdı içtiği tütünü. Gözlerinin içine kolayca bakılabilen ve bu bakışta rahatlık, hoşluk duyulan, sade, yalın bir Rus insanı olarak gördüğüm yüzbaşıyı, önceleri de beğenirdim. Ama bu konuşmadan sonra ona, içtenlikle saygı da duymaya başladım. 2. Ertesi gün sabahın dördünde kapındaydı yüzbaşı. Apoletsiz, eski, eplemiş bir ceket ve genişçe bir lezgin pantolonunu giymişti. Başında sararmış kurpeyden, koyun postundan beyaz bir papak vardı. Pek de göz alıcı olmayan bir az yakılıcını da omzuna çapraz asmıştı. Seyrek kıllı kuyruğunu sallaya sallaya hafif bir rahvanla yürüyen, başı hep önüne eğik bir maçtak, maçtak küçük bir at cinsi, vardı altında. Görünüş olarak pek öyle cengaver bir havası olmayan iyi yürekli yüzbaşının yakışıklı olduğu da söylenemezdi. Buna karşın etrafındaki herkese ve her şeye karşı öyle kayıtsız bir havası vardı ki bu da insanda ister istemez bir saygı uyandırıyordu. Hiç bekletmedim yüzbaşıyı. Atıma atlamamla kale kapısından çıkmamız bir oldu. Tabur iki yüz kadar önümüzdeydi ve dalgalanan tek parça kara bir kütleyi yandırıyordu. Bunun bir piyade taburu olduğu uzaktan sık iğneleri andıran süngülerden, trompet sesiyle askerlerin bize kadar ulaşan şarkılarından ve tabii bir de kaledeyken pek çok kez dinleyip hayranı olduğum 6. bölüğün harika tenörünün ana ezgiyi yenileyen sesinden anlaşılabiliyordu sadece. Yol, derin ve geniş bir balkanın. Balkan, derin dağ boğazı. Ortasında, şu günlerde iyiden coşup oynamaya başlamış küçük bir derenin kıyısı boyunca ilerliyordu. Bir yaban güvercini sürüsü dere boyunca bazen kıyıdaki taşlara konarak bazen havalanıp hızlı daireler çizerek gözden yitiyordu. Güneş henüz görünmüyordu ama sağdaki tepenin üstü aydınlanmaya başlamıştı. Kirli beyaz taşlar, yeşile çalan sarımsı yosunlar, üzerleri çiğ taneleriyle kaplı ağacımsı kızılcık çalıları, kara ağaçlar, sabah güneşinin saydam altınsı ışıkları altında görkemli bir rölyef gibi olağanüstü bir açıklık ve belirginlikle ortaya çıkmıştı. Buna karşılık, düzensiz ve dalgalanan katmanlar halinde yoğun bir sisle kaplı karşı yamaç ve etekleri, soluk leylaktan, siyaha çalan koyu yeşile ve yer yer beyazlara dek birbirinden kolay ayırt edilemeyen renklerin seçildiği iç karartıcı, kül rengi bir görünüm içindeydi. Tam karşımızda, ufkun laciverde çalan koyu mabiliğinde, en küçük ayrıntılarına dek seçilebilen çizgileri ve alacalı gölgeleriyle çarpıcı bir görünüm sunan göz kamaştırıcı beyazlıktaki karlı dağ kütleleri vardı. Çekirgeler, kız böcekleri ve daha binlerce börtü böcek uyanmış, insanın kulaklarının içinde sayısız minik çıngırak çalınıyormuşçasına yüksek otlar arasından hiç dinleyen bir vızıltı yükselmeye başlamıştı. Su, ot ve sis kokuyordu hava. Güzel bir erken yaz sabahı kokusu. Yüzbaşı piposunu tüttürmeye başladı. Samburatalik tütün ve yanmış kav kokusu müthiş hoşuma gitti. Tabura bir an önce yetişmek için yoldan değil, kestirmeden gidiyorduk. Yüzbaşı her zaman olduğundan daha düşünceliydi. Dağ piposu ağzından hiç düşmüyordu. Islak, uzun otlar üzerinde koyu yeşil, belli belirsiz bir iz bırakan atını de bir topuklayıp duruyordu. Atın ayakları altından bir tordokaniye, sülün sesi. Ve avcıların yüreklerini hop ettiren bir kanat sesiyle birlikte bir sülüm fırladı ve ağır ağır yükseldi. Gözbaşının en ufak bir şekilde dikkatini çekmedi bu. Arkamızdan hızlı nal sesleri duyduğumuzda tabura yaklaşmak üzereydik. Hemen sonra da üzerinde subay ceketi, başında beyaz papak bulunan temiz yüzlü, çok genç biri dört nala sürdüğü atıyla bize yetişti. Yanımızdan geçerken gülümsedi, başını hafifçe eğerek yüzbaşıyı selamladı, kırbacını havada salladı ve hızla uzaklaştı. Ona ilişkin ayırt edebildiğim tek şey at üstünde duruşu ve dizginleri tutuşundaki olağanüstü incelik oldu. Bir de inanılmaz güzellikteki kara gözleriyle düğme burnu ve yeni terlemeye başlamış bıyıkları. Onda en hoşuma giden de bizim kendisine sevgi dolu bakışımızı fark edince kendini tutamayıp gülümsemesi olmuştu. Bir tek bu gülümsemesinden bile onun çok genç biri olduğunu anlamak mümkündü. ''Nereye gidiyor böyle dört nala?'' diye homurdandı yüzbaşı. Piposunu ağzından çıkarmadan. Canı sıkılmış gibiydi. Kimdi o? diye sordum. Asteğmen Alanin. Benim bölümümde subay adayı. Daha geçen ay geldi askeri okuldan. Bu herhalde katıldığı ilk operasyon. Gömüldüğü derin düşünceler arasından yüzbaşı dalgın dalgın mırıldandı. Bayram çocuğu gibi. Gençlik işte. Kim olsa sevinir? dedim ben. Genç bir subay. Ne kadar ilginç bir durum. Yüzbaşı iki dakika kadar sustuktan sonra bas bir sesle Bu yüzden dedim ben de. Gençlik işte diye dedi. Daha ortada gördüğün bir şey yokken neye seviniyorsun? Sık sık böyle görevlere çık. Bakalım sevinebiliyor musun? Biz şimdi burada diyelim 20 subay göreve gidiyoruz. Şurası kesin ki içimizden kimi ölecek, kimi yaralanacak. Bugün ben Yarın bilmem kim, öbür gün bilmem kim. Bunda sevinecek ne var? 3. Güneş dağın ardından ışıl ışıl görünüp de içinde ilerlemekte olduğumuz derin boğaza aydınlattığı anda karşı yamaçtaki sis katmanları dağıldı, ortalık bir anda ısınıverdi. Omuzlarında tüfekleri ve torbalarıyla askerler tozlu yolda ağır ağır ilerliyorlardı. Zaman zaman pek az sözcü Rusça olan konuşmalar duyuluyordu saplar arasında. Bu sözleri gülüşmeler izliyordu. Çoğu erbaş olan birkaç yaşlı asker, üzerlerinde beyaz üniforma ceketleri, ellerinde pipoları usul usul konuşarak yolun karşı tarafından gidiyorlardı. Üçer atın çektiği tepeleme yüklü arabalar yoğun bir toz bulutu kaldırarak ağır ağır ilerliyor, kaldırdıkları toz havada kımıltısız asılı kalıyordu. Subaylar atlarıyla önden gidiyor, bazıları Kafkasya diyişiyle cigitlik yapıyordu. Yiğitlik. Dört kez kamçılayarak ileri atılmasını sağladıkları atlarını dizginlere asılıp zınk diye durduruyorlardı. Kimi subaylar da sıcağı, boğucu havaya karşın bir şarkı bitince öbürüne başlayan şarkıcı askerlerle ilgileniyordu. Piyadelerin yüz saçan kadar ilerisinde atlı tatarların yanında büyük, beyaz bir ata binmiş, uzun boylu, yakışıklı bir subay vardı. Üzerinde... Asyalı giysileri bulunan subayın her ne kadar bir kahramanlığını gözüyle gören kimse yoksa da alayda adı müthiş kahramana çıkmıştı. Üzerinde sırma süslemeli siyah bir beşmet, ayaklarında siyah dolaklar ve yine çirazlı çuğlak vardı. Çiraz, Kafkas dillerinde sırma süsleme, çuğyak yumuşak deriden ökçesiz Kafkas çizmesi. Beşmetinin üzerine sarı bir çerkezya giymiş, papağını da arkaya doğru yıkmıştı. Çerkeskasının kasının sırtında ve göğsünde de gümüş tellerle işlenmiş süsler göze çarpıyordu. Sırtındaki avcı kayışına bir tabanca asılıydı. Bir başka tabancayla bir hançeri de beline asmıştı. Bütün bunların üzerine bir de kırmızı sahtiyan kınında sırma işlemeler bulunan bir kılıç kuşanmış, omzuna da çapraz olarak siyah kılıflı bir tüfek asmıştı. Giyim kuşamı, duruşu, halleri, havaları tatarlara benzemeye çalıştığını gösteriyordu. Hatta yanındaki Tatarlara benim anlayamadığım bir şeyler söyledi. Ama adamların birbirlerine göz ucuyla bakıp alaycı gülümsemelerinden söylenen sözü, onların da anlamadıkları sonucunu çıkardım. Kendini Marlinski-Lermontov biçeminde şekillendirmiş genç subaylarımızdan biriydi kısacası. Bu tür insanlar, zamanımızın kahramanları diyebileceğim, Mulla Nurov ve benzerlerinin prizmasından bakarlar Kafkasya'ya ve davranışlarında da kendi eğilimleri değil, bu örneklerdir belirleyici olan. Bu teğmen büyük olasılıkla, örneğin ne yaptığını bilen, ciddi kadınların ve general, albay, komutan yaberi gibi önemli görevleri olan insanların oluşturduğu topluluklardan hoşlanan biriydi. Hatta bence kesinlikle böyle biriydi. Çünkü müthiş kibirli ve inanılmaz ün düşkünüydü. Ama önemli gördüğü herkese ille de kaba yanını göstermeyi, kabalıklar yapmayı sanki vazgeçilmez bir görev bilirdi. Gerçi oldukça ılımlı kabalıklardı bunlar. Örneğin, kaleye bir genç hanım gelse, üzerinde bir tek kırmızı gömlek, çıplak ayaklarında da yalnızca çuğuyakları olduğu halde, bu genç hanımın penceresi önünde, kunaklarıyla, dost, arkadaşlarıyla birlikte bağıra çağıra konuşarak, küfürler ederek dolaşmayı görebilirdi. Ama bütün bunları o genç hanımı aşağılamaktan çok, kendisinin ne kadar beyaz, güzel bacakları olduğunu, eğer kendisinin de gönlü olsaydı, onun gibi bir adamı sevmenin ne harika bir şey olacağını göstermek için yapardı. Ya da pusu kurup yoldan geçecek düşman Tatarları öldürmek için birkaç Tatar arkadaşıyla birlikte geceleyin dağa çıkardı. İçinden bir ses, hiç durmadan bu yaptığının yiğitlikle, kahramanlıkla bir ilgisi olmadığını söylese de bu insanlara acı çektirmeyi görevi bilirdi. Sanki bu insanlar bir nedenle onu aldatmışlar, düş kırıklığına uğratmışlardı ve sanki kendisi de bir nedenle onlardan nefret etmişti. Boynunda asılı kocaman bir tasvirle yatarken bile çıkarmadığı gömleğinin üzerine astığı hançerini üstünden hiç ayırmazdı. Çünkü düşmanları olduğuna inanırdı. İştenlikle inanırdı buna. Birilerinden öç alması gerekeceğine inandırmıştı kendini. Uğrayacağı bir aşağılanmayı kanla temizlemek onun için hazların en büyüğüydü. Nefret, öç, hor görme gibi duyguların en yüce, en şiirsel duygular olduğuna inanırdı. Ama daha sonra bir rastlantıyla tanıştığım sevgilisi, elbette bir çerkez kızıydı bu, onun son derece sevecen, yufka yürekli biri olduğunu söyleyecekti bana. Her akşam karamsar düşüncelerini bir kağıda yazar, cetvelle çizgiler çizdiği bir başka kağıda hesaplar yapar, sonra da diz çöküp tanrıya yakarırmış. Bir tek kendine karşı kendi istediği gibi olabilmekten, arkadaşlarıyla askerlerinin onu onun istediği gibi anlayamamalarından acı duyarmış. Kunaklarıyla çıktığı dağdaki gece keşiflerinden birinde bacağından vurduğu düşman bir çeçeni tutsak almış ve yedi hafta boyunca çeçenin yarasını sağaltmak için uğraşmış, ona çok iyi bakmış, yakın bir dostuymuş gibi bir dediğini iki etmemiş. İyileştiğinde de kendisine armağanlar vererek salıvermiş. Daha sonra yine bir gece keşif görevinde teğmen ve adamları düşmana kurşun yağdırarak zincir halinde geri çekilmekteyken Birinin kendisine seslendiğini duymuş. Bakmış, yaraladığı çeçen kunağa ileri çıkmış, ona kendisinin de çıkmasını işaret ediyor. Teymen kunağına doğru ilerlemiş, elini sıkmış. Dağlılar bu sırada uzakta durup ateşi kesmişler. Ama Teğmen daha atının başını geri çevirdiği anda birkaç kişi ateş etmiş ve kurşunlardan biri belinin altını sıyırıp geçmiş. Bir başka olaya da ben kendi gözlerimle tanık olmuştum. Bir gece kalede yangın çıkmıştı ve iki bölük asker yangını söndürmeye çalışıyordu. Birden kızıl alevlerin aydınlattığı kalabalığın ortasında kuzgun karası ata binmiş uzun boylu birinin karaltısı göründü. Kalabalığı yararak alevlerin en yoğun olduğu yere doğru atılan karaltı bir ucundan yanmaya başlamış olan eve iyice yaklaşınca atından indi. Bu teğmendi. Atından atlamasıyla alevlerin içine dalması bir oldu. Beş dakika kadar sonra saçları ütülenmiş, Dirseklerinden alevler yükselerek dışarı çıktığında koynuna iki güvercin sokulu olduğunu gördük. Rosenkranz'dı peymenimizin adı. Soyundan sopundan söz ettiğinde ki sık söz ederdi adının Varyak soylu olduğunu gösterdiğini söylerdi. Varyak 9. 11. yüzyıllarda Rusya'ya gelen ve kimi yerel prenslerin yanına paralı asker olarak giren, kimi de ticaretle uğraşan yarı söylencesel İskandinavyalılar. Ama o kendinin de, atalarının da tertemiz Rus soyundan geldiklerini kanıtladı. 4. Günlük yolunun yarısını tamamlayarak, tam tepeye yükselen güneşin yakıcı ışınları kuru toprağa saplanıyordu. Masmavi gökyüzü pırıl pırıldı. Yalnızca karlı dağların yamaçları beyazımsı, leylak rengi bulutlarla kaplanmaya başlamıştı. Saydam bir toz bulutuyla doluydu sanki abah. Dorgun ve dehşetli sıcaktı. Birliğimiz küçük dereye varınca mola verdik. Tüfek çatan askerler doğruca dereye atıldılar. Gölgede bir davulun üzerine oturan tabur komutanı D20 yüzüne rütbesine uygun bir anlam vererek birkaç subayla birlikte bir şeyler atıştırmaya başladı. Yüzbaşı bölük arabasının altına, otlara uzandı. Yiğit Teğmen Rosenkranz'la birkaç genç subay Yere serdikleri kepeneklerinin üzerine yerleşerek bir işki meclisi oluşturdular. Karşılarına asker gibi dizdikleri matara ve içki şişelerinden anlaşılıyordu bu. Bir de yine tam karşılarına yarım ay şeklinde dizilen şarkıcıların son derece coşkulu hallerinden. Islıkla bir lezgin dans havası çalıyordu şarkıcılar. Geçmişte bir gün, Trai Rai Ratatay isyan ettiği Şamil, Trai Rai Ratatay. Sabah atıyla hızla yanımızdan geçen genç Asteğmen de grup içindeydi. Gülünç bir hali vardı, gözleri ışıl ışıldı, dili dolaşıyordu. Herkesle öpüşmek, kendisinin bütün oradakileri ne kadar sevdiğini açıklamak, oradakilerden de kendisini ne kadar sevdiklerini duymak istiyordu. Zavallı çocuk, bu halinin ne kadar gülünç olduğunu, açık yüreklilikle, sevecenlikle de olsa insanlara böylesine sırnaşmanın, karşısındakilerde kendisine karşı sevgi uyandırmak şöyle dursun, ki hep istediği, beklediği şeydi bu, tam tersine, bu nedenle küçük görüleceğini, alay konusu olacağını henüz bilmiyordu. Bilmediği bir başka şeyde, aşırı heyecanlandığında gür, kara saçlarını arkaya savurup, kepenek üzerinde dirseklerine dayanarak yatışının ne kadar sevimli olduğuydu. Arabanın yanında oturan iki subay, önlerine çektikleri bir sandık üzerinde enayi oynuyorlardı. Bana gelince, Askerlerle subayların konuşmalarını izliyor ve büyük bir dikkatle yüz ifadelerini inceliyordum. Ama kimse de kendi duyduğun tedirginliğin en ufak bir izinin bile olmadığını fark ediyordum. Yaptıkları şakalar, attıkları kahkahalar, anlattıkları öyküler, bizi bekleyen tehlike karşısında ne kadar umursamaz, kaygısız bir ruh hali içinde bulunduklarını gösteriyordu. Aramızdan kimilerinin, birliğin dönüşünü göremeyecekleri gibi bir olasılık hiç yokmuş gibi sanki. Akşam saat 7 civarında, yorgunluktan bitmiş, toza toprağa batmış durumda, X kalesinin geniş kapılarından içeri girdik. Şiirsel bir görüntü içindeki bataryalar, kale dolaylarında çepeçevre kabak ağaçlarınca kuşatılmış bahçeler, sararmaya yüz tutmuş ekili tarlalar ve karlı dağların çevresinde, adeta onlara öykünerek zincir biçiminde toplaşan, onlar gibi tuhaf, ve onlar gibi güzel bir görüntü oluşturan bulutlar batmakta olan günün artık büsbütün yatık gelmeye başlayan son pembe ışıklarıyla yıkanıyordu. Minicik bir saydam bulutu andıran Hilal ufukta yerini almıştı. Kale kapısının hemen önünden başlayan bulda, tatarın biri düz bir dağlı damının üzerine çıkmış ezan okuyordu. Birliğimizin şarkıcıları büsbütün canlanmış, coşmuş gibiydiler. Biraz dinlenip üstüme başıma çeki düzen verdikten sonra generalle ilgili dileğimi iletmek üzere Yaver'inin yanına gittim. Önceden tanışmışlığım vardı Yaverle. Kalmakta olduğum Vorstadt'tan, kenar mahalle varoştan generalin konutuna giderken 40 yıl dursam bu kalede göreceğimi düşünemeyeceğim bir şey gördüm. Arkamdan gelip beni geçen iki kişilik şık bir arabadan Fransızca konuşmalar geliyordu. Ayrıca arabanın penceresinde son moda bir kadın şapkası görünüp gitmişti. Komutanın konutunun açık penceresinden, akortsuz bir piyanoda çalınan Lizanka ya da Katenka polkası duyuluyordu. Önünden geçtiğim bir meyhanede, ellerinde şarap bardakları ve sigaralarıyla oturan yazıcılardan biri ötekine, ''Müsaade buyurun efendim, siyaset dediniz miydi, Maria Grigorevia'nın üzerine kimseyi tanımam.'' diyordu. Redingotu eski, yüzü hastalıklı, kambur bir Yahudi, kırık dökük, cırlak sesli bir laterneyi itekliyor Tüm Worstad, Lucia'nın final sahnesinden ezgilerle inliyordu. Başlarında ipek eşarpları, ellerinde parlak renkli şemsiyeleriyle tahta kaldırımda yürüyen iki kadın, giysilerini hışırdatarak salına salına yanından geçip gittiler. Biri mavi, öbürü pembeli giyinmiş, başları açık iki genç kız, alçak bir debin önünde duruyor, attıkları yapmacık, tiz kahkahalarla oradan geçen subayların ilgisini çekmeye çalışıyorlardı. Tiril tiril giysileri, bembeyaz eldivenleri ve ışıltılı ile subaylar caddelerde dolaşıp hava atıyorlardı. Yaver tanışımı generalin konutunun alt katında buldum. Kendisine tam düşüncelerimi açıklamış, ondan da bunların pek hala gerçekleştirilebilecek şeyler olduğu yanıtını almıştım ki, hemen önünde oturmakta olduğumuz pencerenin dibinden deminki şık araba geçti ve seslerden çıkartabildiğim kadarıyla az ileride bulunduğumuz binanın kapısı önünde durdu. Arabadan inen uzun boylu, zarif bir piyade binbaşı konuta girip doğruca generalin odasına yöneldi. Yağber yerinden kalkarak ''Ah, bağışlayın lütfen.'' dedi. ''Hemen gidip generale haber vermem gerek.'' ''Arabadaki kim?'' diye sordum. ''Kontes.'' dedi. Ve ceketinin düğmelerini ilikleyerek üst kata koştu. Birkaç dakika sonra kısaca boylu ama son derece hoş bir adam çıktı kapıya. Ceketinde apolet yoktu. Yakasında beyaz haç nişanı görülüyordu. Binbaşıyla yaver, ayrıca tanımadığım iki de subay hemen arkasındaydı. Kendi önemini bilen birinin havasını yayıyordu general. Sesinden, konuşmasından, tüm davranışlarından sezilen buydu. Elini arabanın penceresinden içeri uzatırken, ''İyi akşamlar, Kontes.'' dedi. Arabanın penceresinde sarı bir şapka altında gülümseyen güzel bir yüz göründü. Glasa eldivenli küçücük bir el... General'in elini sıktı. Birkaç dakika süren konuşmalardan tek duyabildiğim, general'in pencerenin önünden geçerken gülümseyerek söylediği şu sözler oldu. Fransızca, ''Bildiğiniz gibi sadakatsizliklerle savaşmaya ahdettim. Onun için sadakatsiz olmaktan kaçının.'' Arabadan gülme sesleri duyuldu. ''Hoşça kalın sevgili general.'' ''Hayır, yeniden görüşünceye dek. Yarın akşam için kendimi size davet ettirdiğimi unutmayın.'' Araba hareket etti. Amma inşa diye düşünüyordum eve dönerken. Bu adam bir Rus insanının sahip olabileceği her şeye sahip, şan, şöhret, para, pul ve aynı adam nasıl biteceğini bir tek Tanrı'nın bilebileceği bir savaştan önce güzel bir kadınla şakalaşıyor, sonra da sanki onunla bir baloda karşılaşmış gibi ertesi gün için ondan birlikte çay içme sözü alıyor. Ama şaşkınlıkla izleyeceğim şeyler henüz bitmemişti. O gün, yaver arkadaşın yanında gördüğüm K alayından gencecik bir teğmen aklımı büsbütün karıştırdı. Kadınsı denebileceklerini sıkılgan, ürkek biriydi teğmen. Yağbere dert yanmaya, kendisine oyun edip yapılacak harekata katılmasını engelleyen arkadaşlarından yakınmaya gelmişti. Alçaklıktan başka bir şey değildi kendisine bu yaptıkları. Ne arkadaşlığa ne dostluğa sığardı. Asla ama asla unutmayacaktı bunu ve benzeri ve benzeri. Dikkat kesilerek kendisini incelememe karşın, Yüzünde de, sesinin tınısında da en ufak bir yapmacıklık bulamadım. Tam tersine, çerkezlere kurşun sıkmasına ve çerkez kurşunları altında bulunmasına engel olunduğu için, haksız yere dayak yemiş bir çocuğun derin üzüntüsü içindeydi. Hiç ama hiçbir şey anlamamıştım. 6. Birlikler akşam saat 10'da yürüyüşe geçeceklerdi. 8.30'da atıma atlayıp generalin konutuna gittim. Komutan ve yaverinin işlerinin olabileceğini düşünerek içeri girmedim. Atımı çite bağlayıp oradaki bir toprak yığınına oturdum. Niyetim, general çıkar çıkmaz koşup ardından yetişmekti. Gündüzün sıcağı, yerini gecenin ayazına bırakmış, göz kamaştırıcı gün ışığının yerini bol yıldızlı lacivert gökte, kendi çevresinde solgun bir hale oluşturarak alçalmaya başlayan hilalin donuk ışığı almıştı. Evlerin pencereleri aydınlanmıştı. Toprak damların pencerelerini kapatan tahta kapakların aralıklarından ışık sızıyordu. Ufukta ay ışığının aydınlattığı saz damlı, beyaz badanılı evlerin de gerisinde yer alan bahçelerin çevresindeki kabaklar olduklarından daha yüksek, daha kara görünüyorlardı. Evlerin, ağaçların, çitlerin uzamış gölgeleri ay ışığının aydınlattığı tozlu yola vuruyordu. Derede kurbağalar durmamacasına ötüyor, Tolstoy'un notu. Kafkasya kurbağalarının, Rus kurbağalarının bıraklamasıyla hiç ilgisi olmayan bir ötüşleri var. Yollarda bazen telaşlı ayak sesleri ve konuşmalar, bazen nal sesleri duyuluyordu. Arada bir Worstadt'dan gelen Laterna sesi, bazen bir rüzgar uğultusunu andırıyordu, bazen de Aurora Valzer'e benzeyen bir şarkının ezgilerini. Orada durup beklerken kafamdan neler geçtiğini söyleyecek değilim. Bunun ilk nedeni, çevremde herkes gayet neşeli, keyifliyken, benim zihnimden sürekli karamsar düşüncelerin geçmesinden utanışım, ikincisi de bu düşündüğüm şeylerin öyküme uygun şeyler olmaması. Bu düşüncelere öyle dalmıştım ki ne çanın on biri vurduğunu duymuştum ne de generalin mahiyetiyle birlikte önümden geçip gittiğini fark etmiştim. Telaşla atıma atlayıp artlarından seyirttim. Artçılar henüz kale kapısındaydılar. Köprü ağzında yığılmış toplar, sandıklar, bölük arabaları, Bağırarak sağa sola emirler yağdıran subaylar arasından kendime güçlükle yol açabildim. Kapıdan çıktıktan sonra sıkı bir tırısla, uzunluğu neredeyse bir versli bulan ve karanlıkta hiç ses çıkarmadan ilerlemekte olan birliği geçip generale yetiştim. Topçuların yanından geçerken, toplar arasında atlarıyla dolaşmakta olan subaylardan birinin o kas katı sessizliğe hiç yakışmayan, o görkemli uyumu adeta alaşağı eden Almanca bağırmasıyla ilkildim. Artillerist! ''Palnik!'' Bunu birerin telaşla şu bağırışı izledi. ''Şevçenko, teğmen ateş istiyor!'' Büyük bölümü siyaha çalan, uzun kül rengi bulutlarla kaplı gökyüzünde, bulutların aralandığı birkaç yerde görülebilen tek tük yıldızların ışıkları cılızdı. Hemen sağımızdaki kara dağların ardında gizlenen ay, eteklerin bıçak kesmez karanlığıyla çelişki yaratarak yukarıyı, dağın doruklarını titrek ışıklarıyla belli belirsiz aydınlatıyordu. Kulak bir hava vardı ve kas katı bir sessizlik. Otlarla bulutlar bile kımıldamıyorlardı sanki. Karanlık öyle yoğundu ki uzak yakın hiçbir nesneyi ayırt edebilmek mümkün değildi. Yolun iki yanındaki karaltıları bazen kayaya, bazen bir hayvana, bazen de tuhaf bir insana benzetiyordum. Hışırtılarını duyup üzerlerini kaplayan çiğlerin diriliğini, tazeliğini sezinleyince bunların çalı öbekleri olduğunu ancak anlayabiliyordum. Önüm Titreşen kapkara bir duvardı sanki. Duvarın gerisinde de belli belirsiz kımıldayan bir takım lekeler seçiliyordu. Önce atlılarla general ve maiyetiydi bunlar. Ardımızda da devinip duran kapkara bir kütle vardı. Ama ilkinden daha alçaktı bu kara kütlenin boyu. Piyadelerdi bunlar. Birliğimiz o denli sessizdi ki, gecenin birbiri içinde erimiş, bin bir gizemle dolu sesleri açıkça duyulabiliyordu. Kimi umutsuz bir ağıttı, kimi kahkahaya andıran uzak ve hazin çakal ulumaları, çekirgelerin, kurbağaların, bıldırcınların tek düze cırıltıları, nedenini bir türlü anlayamadığım, insana sanki gitgide yaklaşıyormuş gibi gelen tuhaf bir uğultu, doğanın belli belirsiz duyum sanan, bizim gecenin sessizliği adını verdiğimiz bütüncül bir ezgi içinde eriyip birbiriyle kaynaşmış gece devinimleri. Bir tek boğuk nal sesleri ve yavaşça ilerleyen birliğin yüksek otlarda çıkardığı hışırtı bu sessizliği bozuyordu. Aslında bunlar da sessizliği bozmaktan çok bu sessizliğe karışıp onun içinde eriyordu. Çok seyrek de olsa ağır bir toptan madeni bir ses yükseliyor, birbirine çarpan süngülerden bir şakırtı geliyor, kısık sesle konuşmalar ya da bir atın burun çaldığı duyuluyordu. Bütün barışçıl güzelliği ve gücüyle doğa soluk alıp veriyordu. Şu sayısız yıldızla donanmış uçsuz bucaksız gökyüzü altındaki güzeller güzeli dünya nasıl dar gelir insanlara? Şu büyüleyici doğanın bağrında insan ruhu nasıl olur da kin, öç, kendi benzerlerini yok etme gibi duygulara kapılabilir? Nasıl olur da güzelliğin ve iyiliğin doğrudan ifadesi olan doğanın bir dokunuşuyla insan yüreğindeki bütün kötülükler yok olmaz? 7. İki saatleri yürüyorduk. Nedense titremeye başlamıştım. Üstelik uykum da gelmişti. Karanlıkta yine aynı belirsiz nesneler görünüp yitiyordu. Az ilerimde kımıldayan kara bir duvara andıran koyuluk, hemen önünde kuyruğunu sallayarak ve arka bacaklarını geniş geniş açarak yürüyen beyaz bir atın sağrısı, beyaz çerkez kalı birinin sırtı. Adam sırtına siyah kılıflı bir tüfekle süslü kılıfından beyaz kabzasının ucu görünen bir tabanca asmış. Kumral bıyıkları, kunduz yakalığı ve güderi eğildi beni aydınlatan bir sigara ateşi. Atımın boynuna doğru eğilip gözlerimi kapadım. Birkaç dakika için kendimden geçtim. Sonra birden o bildik nal sesleri ve o tışırtıları duyarak şaşırdım. Çevreme bakındım. Ya ben yerimde duruyordum ama önümdeki o kara duvar benim üzerime doğru geliyordu ya da duvar durduğu yerde duruyordu. Ben onun üzerine gidiyordum. Kaynağını anlayamadığım kesintisiz uğultunun gitgide yaklaştığını fark etmek beni daha da çok şaşırttı. Su sesiydi bu. Derin bir dağ boğazına girmiştik ve boğazdan yılın bu aylarında iyice kabaran bir dağ ırmağı akıyordu. Sudan yükselen uğultu bütün güçlendi, otlar daha sıklaştı, boyları yükseldi, ıslaklıkları arttı. Çalı öbekleri de sıklaştı, ufuk gitgide daraldı. Dağların oluşturduğu zifiri karanlıkta yer yer bir ateşin parlamasıyla sönmesi bir oluyordu. Yanındaki tatara fısıltıyla ''Nedir bu ateşler?'' diye sordum. ''Bilmiyor musun?'' ''Bilmiyorum. Dağlılar tayaklara...'' Tayak uzun sopa sırık, saman bağladı, yaktı ve onu havada sallıyor. ''Neden yapıyorlar bunu?'' Rusun geldiğini her kişi bilsin diye.'' dedi ve gülümseyerek ekledi. Ay ay ne tomaşa vardır şimdi avullarda. Hurda murda ne bulurlarsa hendeklere taşıyorlardır. Yani girişimizi biliyorlar mı? Ee. Bilmez hiç. Her zaman bilirler. Böyledir bizim halk. O zaman Şamil de şimdi bize karşı sefer hazırlığı görüyordur. Yok. Şamil kendisi sefere çıkmayacak. Nayip yollayacak. Kendisi yukarıdan dürbünle bakacak. Uzak mı oturduğu yer? Yok uzak. Aa şu sol yanda. On vers ötede. Nereden biliyorsun bütün bunları? Sen de oralarda bulundun mu? Ben oradaydım. Bizim her kişi dağlardaydık. Peki Şamil'i gördün mü? Yok. Biz Şamil'i görebilmez. Çok mürit. Yüz. Üç yüz bin mürit var. Onların ortasında durur Şamil. Balkavukça bir saygıyla söylemişti bunları. Yukarı bakınca Doğuda gökyüzünün aydınlanmaya başladığı, boğa takım yıldızının ufka doğru alçaldığı görülüyordu. Bizim yürümekte olduğumuz boğaz hala ıslak ve karanlıktı. Birden az karanlıkta birkaç ateş parladı, hemen ardından da kurşunlar vızıldamaya başladı. Sabahın kaskatı sessizliğinde silah sesleri ve tiz aykırışlar en uzaklara dek ulaştı. Bir düşman öncü koluydu bu. Koldakiler Tatarca naralar atıp sağa sola rastgele ateş ettikten sonra kaçıp dağıldılar. Sonra yine sessizlik egemen oldu her yana. General çevirmeni istedi yanına. Beyaz kalı Tatar generalin yanına gitti. İkisi el kol hareketleri yaparak uzun uzun bir şeyler fısıldaştılar. ''Albayasano, zincirin dağılmasını emredin.'' dedi general. Sesi alçak ama sözleri son derece açık anlaşılırdı. Birlik iyice ırmağa yaklaştı. Boğazın karanlık dağları geride kalmış, hava aydınlanmaya başlamıştı. Soluk birkaç yıldızın hala seçilebildiği ufuk iyice yükselmiş, uzaklaşmış gibiydi. Doğuda şapağın ilk ışıltıları olanca keskinliğiyle kendini göstermişti. Batıdan serin bir rüzgar esiyor, görüldüyerek akan ırmağın üzerinde, buhara andıran ışıl ışıl bir sis yükseliyordu. 8. Geçit yerini gösteren rehberin hemen ardından önce atlılar, onların ardından da general ve maiyeti girdiler suya. Atların göğsüne kadar gelen su, yer yer suyun yüzeyine kadar yükselen kocaman aktaşlar arasından inanılmaz bir hızla akıyor, atların bacakları arasından köpürerek çağıldıyordu. Suyun gürültüsünden şaşkına dönen atlar başlarını kaldırıp kulaklarını dikiyor ama yine de ölçülü, dikkatli adımlarla akıntıya karşı yürümeye devam ediyorlardı. Irmağın dibinin düzgün olmayışı hayvanların yürüyüşünü daha da güçleştiriyordu. At sırtındakiler bacaklarını yukarı çekmiş, silahlarını havaya kaldırmışlardı. Bir tek fanilalarıyla kalan yaya askerlerse giysilerine sardıkları silahları yukarı kaldırmışlar, yirmişer kişilik gruplar halinde el ele tutuşarak akıntıya karşı yürümeye çalışıyorlardı. Yüzlerindeki gergin ifadeden bu iş için büyük çaba harcadıkları anlaşılıyordu. Top arabalarını yönetenlerse bağırarak atları tırısa kaldırdıktan sonra daldılar suya. Suyun zaman zaman üzerlerine bir kamçı gibi şakladığı toplarla yeşil sandıklar dipteki taşlara vurduğunda metalik çınlamalar yükseldi sudan. Sonuçta en öndeki iyi huylu bir çift at ve onları izleyen arkadaki öbür çift suyu köpürte köpürte, kuyrukları ve geleleri sıklan bir halde karşı kıyıya ulaşmayı başardılar. Karşı kıyıya geçer geçmez yüzü ciddileşip düşünceli bir hal alan general, atını tırısa kaldırıp hemen karşımızdaki geniş orman açıklığına doğru sürdü. Kendisini izleyen atlı kazaklar da bir avcı zinciri oluşturup orman kıyısına yayıldılar. Birden kalı papaklı bir adam göründü ormanda. Derken ikincisi, sonra üçüncüsü. Subaylardan biri, ''Tatar bunlar!'' diye bağırdı. Derken karşıdaki ağacın ardından bir duman çıktı. Bir silah sesi duyuldu. Bunu bir başka silah sesi izledi. Bizim ateşimiz düşmanınkinden daha güçlüydü. Ama arada bir yanımızdan yöremizden vızıldayarak uçan birkaç mermi, bütün atışları bizim yapmadığımızı gösteriyordu. İşte piyadelerle topçular da zincir içindeki yerlerini aldılar. Piyadeler koşar adım, topçular tırısla. İşte toplar boğuk boğuk güllemeye başladı bile. Havada uçan misketlerden metalik kıslıklar yükseliyor, gülleler hışırdayarak uçuyor, Arada tüfeklerin kuru çatırtıları duyuluyor. Geniş orman açıklığının her yanını atlı, yaya askerlerle topçular kaplamış durumda. Toplardan, roketlerden ve tüfeklerden yükselen ince duman sütunları ile kaplı yeşilliğe ve sislere karışıyor. Generale doğru büyük bir hızla sürdüğü atını tam komutanının yanına varınca sertçe durduran Albay Hasanov, ''Ekselansları'' dedi elini papağana götürüp selam verdikten sonra, Süvarileri hücuma kaldırmak için izninizi diliyorum. Simgeleriyle göründüler. Ve kamçısıyla ileri de ellerindeki sopaların uçlarına kırmızı, mavi bezler takılı, beyaz atlara binmiş iki Tatarı gösterdi. Tanrı yardımcın olsun Ivan Mihayliç, dedi general. Albay atını olduğu yerde tam geri döndürerek kılıcını çekti ve Hurra diye bağırarak dört nala ileri atıldı. Süvariler Hurra hurra haykırışlarıyla komutanlarını izlediler. Herkes gözünü açmış olan biteni izliyordu. İşte sancaklardan biri gitti bile. Şimdi ikincisi, işte üçüncüsü ve dördüncüsü. Süvari saldırısı karşısında ormana çekilen düşman, oradan tüfek atışlarıyla karşılık vermeyi yeğliyor. Kurşunlar artık vızır vızır. Fransızca, Ne hoş bir manzara, diyor general, ince bacaklı kuzguni atının üzerinde. Fransızca ''Hoş'' diye karşılık veriyor binbaşı da ''R'leri G'' gibi söyleyerek. Fransızca ''Çok hoş, böyle güzel bir ülkede savaşmak gerçek bir zevk.'' General hoş bir gülümsemeyle ''Özellikle de iyi bir ekiple'' diye ekliyor. Binbaşı eğilerek selamlıyor generali. Bu sırada uğursuz bir hışırtıyla uçan bir düşman güllesi bir yere şiddetle çarpıyor. Arkada bir yerden yaralanan birinin haykırışı duyuluyor. Bu ses beni öyle etkiliyor ki, savaşa ilişkin sahne bir anda bütün güzelliğini yitiriyor. Ama benden başka kimsede bir değişiklik yok sanki. Binbaşı büyük bir iştenlikle gülüyor. Başka bir subay sakin bir şekilde söylediği sözleri yineliyor. General, yüzünde sakin bir gülümseme, karşıya bakıyor ve Fransızca bir şeyler söylüyor. Topçu komutanı generalin yanına gelerek, Emre derseniz, toplarımızla onlara karşılık verelim, diyor. Genel, sigarasından dumanlar salarak özensizce, evet, korkutun onları biraz, diyor. Batarya bir sap oluşturarak hemen atışa başlıyor. Atışlardan toprak inliyor. Topların ağzı cehennem gibi. Gözleri yakan yoğun dumandan topların arasında telaşla koşuşturan topcuları seçemiyor insan. Avul yoğun ateş altında. Albay Hasanov yine hızla geliyor ve generalden aldığı emirle avula doğru sanki uçuyor. Savaşa özgü çığlıklar, haykırışlar kaplıyor yeniden ortalığı ve süvariler kaldırdıkları toz bulutu içinde yitiyorlar. Görüntü gerçekten görkemli. Bir tek çarpışmaların dışında kalan ve bu işlere hiç alışkın olmayan benim için bu görkemi al aşağı eden bir gereksizlik izlenimi söz konusu. Bütün bu atılışlar, coşku, çığlıklar gereksiz geliyor bana. Havayı doğramak için düşünmeden ne yaptığını bilmeden baltasını ta başının üstüne kaldırmış bir adamın görüntüsü geliyor gözümün önüne. Bütün bu olup bitenler karşısında. 9. Avul birliklerimizin işgali altındaydı. General aralarında benim de yer aldığım maiyetiyle birlikte geldiğinde Avul'da tek bir düşman kalmamıştı. Uzun, düz damlı, güzel bacalı tertemiz evler bir derenin şırıldayarak aktığı kayalık bir yamaca kondurulmuştu. Bir yanda kocaman armut ve lıça. Bir tür erik, ağaçlarının oluşturduğu yemyeşil bahçeler göz alıcı gün ışığı altında uzanırken, öbür yanda bir takım tuhaf uzun karaltılar, yüksek mezar taşları, uçlarına birer top ve renk renk minik bayraklar bağlanmış uzun sırıklar görülüyordu. Cigit mezarlarıydı bunlar. Birlikler köyün kapısı önünde bekliyorlardı. Bir dakika sonra dragonlar, kazaklar, piyadeler, Sevinç çığlıkları atarak avulun eğri büyülü sokaklarına daldılar, bomboş avul bir anda canlandı. Orada bir dam göçürülüyor, sağlıklı, sapa sağlam bir ağaca inen baltanın sesi duyuluyor, tahta bir kapı paramparça ediliyor, burada bir ot tınazı tutuşturuluyor, çitler ev alevler içinde kalıyor, yoğun bir duman sütunu masmavi gökyüzüne yükseliyor. Kazan biri bir çuvalunla bir halı kapmış sürüyüp götürüyor. Askerin biri sevinçten ışıyan bir yüzle, bir evden elinde bir ve bir takım çaputlarla çıkıyor. Bir başkası kollarını genişçe açmış, çetin orada gıdaklayarak kendilerini oradan oraya atan iki tavuğu yakalamaya çalışıyor. Bir üçüncüsü, kim bilir nereden bulduğu süt dolu kocaman bir kumganı, başına dikip içtikten sonra kahkahalar atarak yere çalıyor. Kumgan Çömlek Benim X kalesinden birlikte yola çıktığım tabur da avuldaydı. Yüzbaşı bir dağlı damının üstüne oturmuş, kısa piposundan lik tütünü tüttürüyordu. Böyle kayıtsız bir yüz ifadesi vardı ki, ''Buranın bir düşman köyü olduğunu unuttum gitti. Sanki kendi evimdeydim.'' Ah, siz de mi buradasınız?'' dedi beni fark edince. Rosencrantz, upuzun boyuyla avulun bir orasında bir burasında görünüp yetiyor, durmadan birilerine bir takım emirler veriyor ve nedense çok kaygılı görünüyordu.'' Bir ara bir dağlı damından zafer kazanmış bir yüz ifadesiyle çıktığını gördüm. Ardından iki asker, elleri bağlı, yaşlı bir tatar getiriyorlardı. Üzerinde giysi adına yalnızca lime lime olmuş bir beşmetle parça kumaşlardan yapılmış dolamalar bulunan yaşlı adam öyle cılızdı ki, geride kambur sırtında birbirine bağlanmış bir deri bir kemik kolları omuzlarına sanki az sonra kopu verecekmiş gibi iğreti bir şekilde tutturulmuştu. Çarpık, çıplak bacakları güçlükle hareket ediyordu. Yüzü, hatta usturaya vurulmuş başının bir bölümü derin kırışıklıklarla kaplıydı. Dişsiz, çarpık ağzını çevreleyen aksakalı ve saçı kırpılmıştı. Ağzı sanki bir şey çiğniyormuş gibi kımıl kımıldı. Ama hayata karşı yaşlılara özgü bir umursamazlığı yansıtan kızarmış kirpiksiz gözleri hala kor gibi yanıyordu. Rosencrantz, ona çevirmen aracılığıyla neden herkesle birlikte köyü terk etmediğini sordu. İhtiyar başka bir tarafa bakarak ve alabildiğine sakin, ''Nereye gidecektim ki?'' dedi. ''Ötekilerin gittiği yere.'' dedi kalabalıktan biri. ''Cigitler Ruslarla savaşmaya gittiler. Ben yaşlıyım. Sen Ruslardan korkmuyor musun?'' Çevresinde halkı oluşturanlar üzerinde gözlerini umursamazca dolaştırarak, ''Ne yapacak ki Ruslar bana? Ben yaşlı bir adamım.'' dedi yeniden. Geri dönerken bu ihtiyarı bir kez daha gördüm. Tutsak takasında kullanılmak için elleri bağlanıp bir kazağın atının terkisine atılmıştı. Sallana sallana giderken sakin gözlerle çevresine bakınıyordu. Dama çıkıp yüzbaşının yanına oturdum. O günkü çarpışmalarla ilgili olarak onun düşüncesini öğrenmek için ''Düşman galiba fazla kalabalık değildi.'' dedim. ''Düşman?'' diye yineledi şaşırarak. ''Ne azı, hiç yoktu düşman.'' ''Olanlara da düşman demek bile doğru olmaz. Akşam birliklerimiz geri çekilirken bize orada...'' Piposuyla sabah geçtiğimiz orman açıklığını gösteriyordu. ''Nasıl bir uğurlama töreni düzenleyeceklerini görürsünüz?'' Bizim bulunduğumuz yerin az ötesinde toplaşmış don kazaklarını göstererek telaşla güzbaşının sözünü kestim. ''Ne yapıyor bunlar orada?'' Bir çocuğun ağlama sesini andıran bir ses ve arkadan bir takım konuşmalar duyuluyordu. ''Dur diyorum sana, kesme! Bıçak var mı yanında? Yestig ne iç! Ver şu bıçağı! Bir şey bölüşüyor bu alçaklar ama ne?'' dedi yüzbaşı sakin sakin. Tam o anda öfkeden ve korkudan kendini kaybetmiş bir halde yakışıklı az teğmen çıktı ortaya. Elini kolunu sallayarak kazakların arasına daldı, bir yandan da çocuksu sesiyle bağırıyordu. ''Dokunmayın ona, dövmeyin!'' Subayı gören kazakların geri çekilmesiyle bembeyaz bir oğlak göründü ortalık yerde. Genç hasta müthiş şaşırmıştı. Kendi kendine bir şeyler mırıldandı. Kıp kırmızı bir yüzle olduğu yerde bir süre öylece kaldı. Yüzbaşıyla benim damdan kendisine baktığımızı görünce daha da utandı. Sonra bir koşu yanımıza geldi, sıkılgan bir gülümsemeyle "Bir çocuğu öldürüyorlar sandım da." dedi. On. General atlarla önden gidiyordu. Benim X kalesinden birlikte geldiğim tabur artçı olmuştu. Yüzbaşı Hulopoğlu'la Teğmen Rosenkrantz'ın bölükleri birlikte çekiliyorlardı. Yüzbaşının öngörüsü tümüyle gerçekleşti. Onun sözünü ettiği orman açıklığına adım attığımız anda iki yandan birden atlı ve yaya dağlılar görünüp gitmeye başladılar. Bunlar o kadar yakınımızdan geçiyorlardı ki ben birkaçının elinde tüfeğiyle iki büklüm olmuş ağaçtan ağaca sekişini kendi gözlerimle gördüm. Yüzbaşı şapkasını eline alıp hat çıkardı. Birkaç yaşlı asker daha aynı şeyi yaptı. Ormandan haykırışlar yükseliyordu. Vay gavur! Vay orus! Kısa, boğuk tüfek çatırtıları birbirini izliyor, iki yanda kurşunlar vızıldıyordu. Bizimkiler çığlık falan atmadan seyrek atışlarla karşılık veriyorlardı. Arada bir saflardan şu tür yakınmalar duyuluyordu. O, nereden ateş ediyor? Ormana gizlenmiş. Onun durumu çok iyi. Şimdi topçumuz bir başlayacak ki, o, Kafkasyalı askerlerin düşman için kullandıkları topluluk adı. Topçular saf tutup atış düzeni aldılar ve birkaç peşrev atışından sonra düşman hafiften çözülür gibi oldu. Ama çok geçmeden bizimkilerin her ileri adımına karşılık haykırışlar, çığlıklar, tüfek takırtıları yeniden birbirini izlemeye başladı. Avuldan 300 sajan kadar uzaklaşmıştık ki, başımızın üzerinden düşman gülleleri uçmaya başladı. Askerlerimizden birine gelen bir güllenin onun nasıl paramparça ettiğini gördüm. Bu korkunç sahnenin ayrıntılarını anlatacak değilim. Çünkü insan unutmak istediği bir şeyi yinelemez. O sahneyi unutabilmek için neler vermezdim. Teğmen Rosenkrantz sıra neferi gibi elinde tüfek durmamacasına ateş ediyor, hırıltılı bir sesle askerlere emirler yağdırıyor, soluk soluğa zincirin bir o ucuna, bir bu ucuna koşturup duruyordu. Biraz solgunlaşmış gibiydi ama savaşçı yüzüne hoş bir hava vermişti bu. Çocuksu temiz yüzde az teğmen tam anlamıyla coşmuştu. Dudaklarında hafif bir gülümseme, güzel, kara gözlerinde canını hiçe sayan atılganlık kıvılcımları ikide bir yüzbaşıya gelip askerlerine hurra emri vermek için iznini istiyordu. Yüzbaşının aklını çelmek için neler söylemiyordu ki? Ezer, perişan ederiz onları, inanın mahvederiz hepsini. Yüzbaşınınsa yanıtı çok kısaydı. Olmaz. Geri çekilmemiz gerek. Yüzbaşının bölüğü orman ağzını tutmuştu. Bütün bölük yere yatmış, düşman üzerine püskürtme atışı yapıyordu. Yüzbaşı beyaz maş takının üzerindeydi. Atın dizginini biraz salmış, kısa üzengilere soktuğu ayaklarını hafifçe titreterek, konuşmadan, kıpırdamadan çarpışmayı izliyordu. Askerler ne yapacaklarını öyle iyi biliyorlar ve işlerini öyle iyi yapıyorlardı ki, onlara karışması, herhangi bir emir vermesi gerekmiyordu. Yalnız çok seyrek olarak ihtiyatsızlık edip başını fazla yukarı kaldıran askerlere bağırıyordu. Peki öyle savaşçı denilebilecek bir görünümü yoktu yüzbaşının. Ama duruşundaki, tavırlarındaki sahicilik, sadelik beni dehşetle etkiliyordu. ''Kahraman dediğim böyle olur işte.'' diye geçiriyordum içimden. Kendisini her zaman nasıl gördüysem, burada da aynen öyleydi. Davranışlarındaki sakinlikle, sesinin hiç yükselmeyişiyle, güzel sayılmayacak ama saf, sahici yüzündeki kurnazlıktan uzak ifadeyle, bir tek, duru, aydınlık bakışlarında, sakin bir şekilde işini yapmakta olan bir insana özgü dikkatin, belki biraz daha yoğunlaştığı görülebilirdi. Her zaman nasılsa yine öyle olmak kolay iş değildir. Başkalarında öyle değişimler görüyordun ki, Kimi her zaman olduğundan daha sakin, kimi daha katı, kimi daha neşeli görünmeye çalışıyordu. Yüzbaşınınsa niçin gibi görünmek gerektiğini bile anlamadığını anlamak mümkündü yüzünden. Waterloo'da Fransızların söylediği bir söz vardır. Fransızca, bir hassa askeri ölür ama asla teslim olmaz. Başka halkların olsun, özellikle de Fransızların olsun, belleklerden silinmeyecek özlü sözler söylemiş kahramanları, hiç kuşkusuz yiğit insanlardı ve söyledikleri sözler de gerçekten unutulmaz güzellikte sözlerdi. Ama onların yiğitlikleriyle yüzbaşının yiğitliği arasında bir fark var. Herhangi bir zamanda ve durumda yüreğinde yüce bir söze ilişkin bir takım kıpırtılar duyumsayacak bile olsa benim kahramanım, eminim o sözü söylemezdi. İlkin, söyleyeceği yüce sözle yapmakta olduğu yüce işi berbat etmekten korkacağı için ikincisi de Kendinde yüce bir şeyler yapma gücü duyan birinin, büyük ya da küçük herhangi bir söz söylemesine gerek olmadığı için. Bence Rus insanının kahramanlığının yüce ve çok kendine özgü bir özelliğidir bu. Durum böyle olunca Fransızların eski şövalye mertliğini yansıtma savı taşıyan ucuz bir takım Fransızca lakırdıların bizim genç subaylarımız arasında yinelendiğini görmek, doğrusu Rus insanının yüreğini burkuyor. Birden Temiz yüzlü az teğmenle takımının bulunduğu yandan dağınık, kopuk kopuk ve cılız bir takım hurra sesleri duyuldu. Seslerin geldiği yöne baktığında ellerinde tüfekleri, sırtlarında torbalarıyla otuz kadar askerin yeni sürülmüş tarlada güçlükle adım atarak ileri atıldıklarını gördüm. Ayakları keseklere takılıyor ama bağırarak koşmayı sürdürüyorlardı. Hepsinin önünde de yalın kılıç, genç as teğmen koşuyordu. Birden hepsi ormanda kayboldu. Birkaç dakika süren çığlıklardan, tüfek çatırtılarından sonra ormandan ürkmüş bir at fırladı. Onun ardından da ölü ve yaralıları taşıyan askerler göründüler. Genç Asteğmen de yaralılar arasındaydı. İki asker koltuk altlarından destek oluyordu kendisine. Yüzü kireç gibiydi. Yüzünde birkaç dakika önce kendisini durduğu yerde duramaz hale getiren cenk coşkusunun gölgesinden başka bir şey görülmüyordu. Korkunç bir şekilde iki omzu arasına gömülmüş gibi duran o güzel başı göğsüne düşmüştü. Redingotunun düğmeleri açıktı. Beyaz gömleğinde küçük bir kan lekesi görülüyordu. Gözümü bu iç karartıcı manzaradan öteye çevirerek, hiç farkında olmadan, ''Ah, yazık oldu.'' diye mırıldandım. ''Öyle, yazık oldu.'' dedi hemen yanında asık bir yüzle tüfeğine dayanmış duran yaşlı asker. ''Korku nedir bilmezsen olacağı budur.'' diye ekledi sonra, yaralıya dikkatle bakarak. Üstüne bir de aptal olursan, adama işte böyle ödetirler. Yoksa sen korkuyor musun? diye sordum. Yok, korkmayacaktım. Dört asker sedyeyle taşıdığı Asteğmen'i. Sırtına iki yeşil sağlık sandığı çatılmış, zayıf, perişan bir atı ardı sıra çeken bir sıhhiye de onları izledi. Doktor bekleniyordu. Subaylar sedyeye yaklaşıyor, yaralıyı avutmaya, Yüreklendirmeye çalışıyorlardı. Rosen Kranz da yaklaştı sedyeye ve ''Bak Alanin kardeş'' dedi. ''Yeniden ayaklanıp kaşıklarla oynaman için biraz zaman gerekecek.'' Sanırım bu dediklerinin temiz yüzde az moral vereceğini düşünmüştü. Ama yaralının soğuk, kederli bakışları bu amacın gerçekleşmediğini apaçık gösteriyordu. Yüzbaşı da geldi sedyenin yanına. Gözlerini dikip uzun uzun baktı yaralıya ve her zaman kayıtsız, soğuk olan yüzünde iştenlikli bir acıma ifadesi belirdi. Kendisinden hiç beklemediğim, candan sevgi dolu bir sesle ''Ne oldu sevgili Anatoly Ivanoviç dedi. ''Herhalde Tanrı böyle istemiş.'' Yaralı iki yana bakındı. Solgun yüzü kederli bir gülümsemeyle ışıdı. ''Evet, sizi dinlemedim.'' diye mırıldandı. ''Yok, Tanrı böyle istemiş diyen daha iyi.'' diye yineledi yüzbaşı. Doktor geldi. Sığı yerinden sargı bezi, sonda ve öteki gerekli nesneleri istedi. Sonra kollarını sıvıyıp, yüreklendirici bir gülümsemeyle yaralıya yaklaştı. Durumu ciddiye almayan bir havayla, ''Ne o? Demek siz de postu deldirdiniz.'' dedi. ''Bir bakayım şuna.'' Asteğmen karşı koymadı. Ama neşeli doktora yönelen bakışlarında, durumun hala farkına varamamış olmasından dolayı şaşkınlık ve serzeniş okunuyordu. Doktor, Durumu bütünüyle görebilmek için yarayı deşmeye başladı. Ama artık dayanacak hali kalmayan yaralı, derinden kopan bir inlemeyle onun elini itti, zor duyulan bir sesle ''Bırakın beni'' dedi. ''Nasılsa öleceğim.'' Bunları söyledikten sonra kendini gerisin geri sedyeye bıraktı. Beş dakika kadar sonra yeniden sedyenin yanına gidip orada halka oluşturmuş askerlere ''Asteğmen nasıl?'' diye sorduğumda aldığım yanıt ''Gidici.'' Oldu. 12. Birliğimiz uzun bir yürüyüş kolu oluşturup yeniden şarkılarla kalenin yolunu tuttuğunda vakit epey geç olmuştu. Son pembe ışıklarını açık, saydam gökyüzünde kımıltısızca duran, ince, uzun bir buluta saplayan güneş karlı dağ doruklarının gerisine inmişti. Karlı dağları yavaş yavaş leylak rengi bir sis kaplıyordu. Bir tek Dorukların oluşturduğu en üst çizgi, batan günün kızıl ışıkları altında inanılmaz bir açıklıkla ortadaydı. Ay çoktan doğmuş, koyu mavilikte ışıyıp duruyordu. Özelleri çiğ tutmaya başlayan otların, ağaçların yeşilleri artık usul usul kararıyordu. Kara bir kütleyi andıran yürüyüş kolumuz, ışıltılı çayırlar üzerinde ölçülü adımlarla ilerliyordu. Her yandan trompet sesleri ve neşeli şarkılar duyuluyordu. Altıncı bölükte ana ezgiyi var gücüyle yineliyen ikinci sesin tertemiz, saf göğsünden yükselen, güç dolu, coşku dolu ezgiler, duru akşam alacasında gidebildiği kadar uzaklara gidiyordu. 1852 Son